ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar. 94.9 açık radyodosunuz ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ay Yüce Sönmez. Ömer Madre bugün yanımızda yok ama bir bağlantımız olacak. Bağlantımızın hemen öncesinde destekçimiz Nisan Lordoğlu'na da teşekkür ederiz. Ee, bağlantımız için telefonumuz hazır galiba. Selahattin de hazır diyor. Burhan Altan'a bağlanıyoruz. Kaz Dağları'nı konuşmak üzere. Merhaba Burhan Bey. Merhaba. Günaydın Burhan Bey. Günaydın. Günaydın. Yani. Ee, tam olarak neler oluyor? Son gelişmeler nelerdir? Bize kısa bir özetle beraber bir giriş yapabilir misiniz acaba? Tabii. E, Çanakkale Ayvacık ilçesinde, e, kısacık teyinde bir altın madeni projesi daha var. E, bu proje e, 2015 yılında e, chat toplantısı, CHET halkı bilgilendirme toplantısıyla süreç başladı. Buradaki halk bu madeni istemiyor. Maden sahasının etrafında 7 tane köy var. E, köylüler bu madeni istemiyor. Artı bu madenin hemen altında bir e, sulama barajı var. Bunun, bu sulama barajını kullanan 5 tane de köy var. Ovada domates tarımı yapıyorlar. Et 13 köy. Evet, bu, bu, bu köyler e, madene karşı burada ticari ve ekonomik bir faaliyetleri var. E, sulama barajı yeni yapıldı. İşte son dört beş yıldır sulu tarıma geçti bu köyler. Çok heyecanlılar. Daha önce kuru tarım yapan köylüler e, artık daha katma değeri yüksek ürünler üretiyorlar ve refahları e, arttı. Köylerde boşalmalar azaldı. Geri göç başladı. Fakat şimdi. İmadem projesiyle bütün bu yeni eriştikleri düzen bozulma tehdidi altında. Bu chat toplantısı yapılamadı, halk yaptırmadı 25 Kasım 2015'te. Daha sonra 6 ay sonra İDK yani inceleme denetleme komisyonu toplantısı oluyor chat sürecini tamamlamak için. Çevre Bakanlığı Başkanlığı'nda, Çevre Bakanlığı'nın yetkilileri başkanlığında, Çevre Bakanlığı'nda, Şehir ve Çevre Bakanlığı'nda diğer bakanlıklardan yetkililer katılarak bir toplantı da yapılıyor. İşte Tarım Bakanlığı'ndan, Orman Bakanlığı'ndan, Turizm Bakanlığı'ndan. Galiba bugün onu... ikincisi yapılacak o evet, toplantının değil mi? Evet, bugün ikincisi yapılacak. Fiyat Bakanlığı'nda. Evet. Zaten o yüzden şu an Ankara'dayız. Biz saat hı hı. 2'de bu toplantı var. Bununla ilgili son Bir haftadır bir kampanya çalışmamız var. Ee, kamuoyunun ilgisini bu kısacık alt kaz dağlarındaki kısacık altın madenine çekmek üzere çalışıyoruz. Ee, gönüllü bir çalışma. Ayramiş ve Ayvacık küçük kuyu bu yerlerde yaşayan, kırsalda yaşayan biz şehirden göçmüş insanlar ve oradaki yerel köylü halk orada doğmuş e, halkla beraber güzel bir çalışma yaptık. Bütün köyler dolaşıldı. Daha biz maden istiyoruz diyen bir insan göremedik yaptığımız çalışmalarda. Fakat bu maden açılmak istiyor. Geçen İDK toplantısında bir buçuk sene önceki, Haziran 2016'daki İDK toplantısında bizim katılımımız da halk olarak ve işte maden mühendisi arkadaşlarımız, orman mühendisi arkadaşlarımız, kurmuş olduğumuz Kazdağ Koruma Derneği adında bir dernek var bu mücadelede. gerekli olan bütün çalışmaları yapıyor, ofis çalışmalarını yapıyor, düzenleme çalışmalarını yapıyor. Sonuçta geçen sefer bunu durdurduk. Yani bir buçuk sene evet. önce bu maden devlet bu madenin bu şartlarda yapılmasını istemedi. Bakalım bugün ne olacak inşallah yine aynı kararı almalar için uğraşıyoruz. Şartlar konusu dediniz biraz açabilir misiniz? Nasıl bir maden Hı -hı. olacak? E, 13 köy dedik ama ne kadar insanı o, maden etkileyecek? Maden çok büyük bir saha. Ruhsat alanı çok büyük. Hı -hı. E, e, 1200 hektar yani e, 1200, nasıl on, 12 bin dekar yani dekar. 12 bin dönüm veya... bilmem kaç milyar metrekare şimdi onu hesaplayamayacağım. Çok hmm. büyük bir saha gerçekten yani Bergama'dan çok daha büyük. Türkiye'deki en büyük sağ ruhsatı diyebiliriz. Hmm. Böyle bir sahaya ruhsat verildi. %95'i ormanlı kalan birkaç endemik tür var bu ormanda. Genelde e, Kızıl ve Karaçam hmm. ağırlıklı olarak rapora geçmişler ama çok e, kestane de var, meşe de var. artı kızıl ağaç var. Yani bununla ilgili bir çalışma yapıldı zamanında. Bütün türleri belirledik biz. Hı hı. Hem ağaç hem de bitki, daha küçük bitkileri. Bu olan içinde bir saha yapmak istiyorlar. Ve burada kısacık bir köyü var. Kısacık köyü maden sahasının içinde kalıyor. Kısacık köyünü buradan kaldırıp başka bir yere taşıma hı hı. projeleri var. Hemen bu maden sahasının altında, vadi, vadinin tabanında da Akçin çayı var. Akçin çayı Akçin, biraz önce bahsettiğim Akçin sulama göletini besliyor ve döküm sahası olarak da bu çayın e, yamacını gösteriyorlar. Yani bütün o posayı ve işte kimyasal işleme uğramış e, atık toprağı kay, e, oraya dökmeyi planlıyorlar. Bu da doğal olarak yağmurlarla drenajla Çayın kirlenmesi, göletin kirlenmesi anlamına geliyor. Bu kirlilik problemi. Bir de bu maden sahalarında aşırı su, kullan, su, su kullanımı var. E, tek su kaynağı bu barajın ana damarı Akçin e, çayı. Bir de bu suyu kullandıkları zaman e, bir de su, suda eksilme, susuzluk riski var. İlk başta proje daha sempatik gözüksün diye burada kimyasal işleme yapmayacaklarını Buradan çıkan toprağı, e, yani, cevherli toprağı taşıma yöntemiyle e, e, işleyeceklerini söyler. Yani Başka bir yere götürecekler nereye galiba. Nereye taşıyacaksınız dediğiniz zaman bir adres söyleyemiyorlar. Hı hı. E, fakat böyle bir durumda yaptıkları şeye göre günlük 400 damper litre sevkiyat yapacaklar. Hı. Bu sevkiyatı yapacakları düzelge iki tane köyün tam içinden geçiyorlar. Hı hı. Başka bir yol yok. Biri Güzel Köy, biri de Çaltıköy. Köy. Eğer Bergama'ya taşıyacaklarsa, çünkü bölgede şu anda başka bir işletme yok. Ee, en yakın Bergama gözüküyor. Ee, 400 tur gidecek işletmeye, 400 tır zehirli toprak geri gelecek. Günde 800 sefer. Bunu 10 saatte yapsalar, saatte 80 tır. Işte, dakikada bir tane tır köylerin içinden geçecek. Köylerde çocuklar. Tehlike altında, oradaki sosyal yapı tehlike altında. Dolayısıyla köylü bilinçli bir şekilde biz bunu istemiyoruz diye. Bize bir faydası yok bu işi. Neden bizim buradaki hayatımızı bu kadar e, olumsuz yönünde etkileyecek bir proje, bir şirket para kazansın diye buradaki 12-13 köyü etkileyecek bir proje yapılıyor diye soruyor. Biz de bu soruları sormak için bugünkü IDK toplantısındayız, hı hı. katılacağız. Daha önceki chat toplantısına da katıldınız siz ya da bilgi sahibisiniz en azından bu konuyla ilgili Evet şu süreçteki bütün bir tane chat oldu bir tane idd kaldı ikisine de katıldım Şimdi kaz dağları deyince sıradan bir yerden bahsetmiyoruz olağanüstü zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz tam böyle Akdenizle Avrupa Sibirya iklimi arasında bir bariyer görevi gören iki iklimin çakıştığı bu yüzden endemizmin çok yüksek olduğu canlı çeşitliliğinin çok yüksek olduğu bir yerden bahsediyoruz sadece insan yaşam açısından değil canlı yaşama açısından da son derece kıymetli bir yer peki evet. siz o chat toplantılarında bunlara dair yani muhtemelen hiçbir şey görmediniz zaten böyle hassasiyeti olan bir durumda böyle bir proje onaylanmazdı ama En azından yine de sembolik olarak chatte buranın ne kadar kıymetli, değerli olduğuna ve korunması gerektiğine dair bir takım şeyler gördünüz mü? Var mı ya böyle şeyler? şey mi? Diğer kurumları tutum olarak mı soruyorsunuz yoksa bizim öne sürdüğümüz dikkati çekmek istediğimiz konular olarak ee, tamam anlamadım Şöyle anlayayım. söyleyeyim. Şimdi chat toplantı burası çok olağanüstü bir coğrafya. Evet, olağanüstü evet. zengin bir coğrafya Kaz Dağları. 70'in üzerinde Sadece Türkiye'de yaşayan can e, bitki çeşidine el sahibi yapıyor. Biraz önce sağ, saydığınız ağaçlar e, kaz dağlarına özel suya karışacak e, bu ihtimal var diyorsunuz. Siyanur hatta belki denize gidecek orada Hı -hı. yeraltı sularıyla birlikte. Hiç yoğun evet. bir yeraltı suyu akışı vardır kaz dağlarından denize evet. doğru. İşte önemli bitki alanı, önemli kuş alanı burası. Ee, bir sürü canlı çeşitliliği var. Muhtemelen bu büyüklükteki bir proje sadece o bölgedeki insan yaşamını değil bu kadar mutlaka, mutlaka. canlı yaşamını ki, da etkileyecektir. Canlı yaşamına da büyük etkisi olacak. Bana evet, çok büyük yani... Çevre etki değerlendirme evet. raporları dediğimizde yaptığınız bir eylemin sadece insan değil, çevreye olan tüm Otur, etkilerine çevreye, bakan bir rapor atıra. olması gerekiyor normalde. Ama Türkiye'de bunlar çok e, tabii ki baştan sağma ve gelişi güzel yapıldığı yani için. Önümüzdeki dosya, önümüzdeki dosya sanki çevre e, mühendisliği birinci sınıf öğrencilerine hazırlatılmış gibi bir dosya. Yani bir ödev dosyası gibi bir şey, hiçbir detay yok. Sadece taahhüt var. Çevreye zarar vermeyeceğiz. Suları kirletmeyeceğiz. Nasıl yapacaklarına teknik olarak bize inandırıcı veya oturup inceleyebileceğimiz hiçbir şey vermiyor. Zaten geçen İDK'da biz buna itiraz ettik. Geçen İDK toplantısında bir buçuk sene öncekinde yanımızda bir orman mühendisi arkadaşımız maden mühendisi arkadaşımızla birlikte katıldık ve ciddi teknik olarak projeyi İnceledik. yani şeyde Orada masaya yatırdık. Bize söz verdiler sağ olsunlar. <gülüyor> Demokratik hakkımızı kullanmamız engellenmedi. Ve bizim bu karşı görüşlerimiz ve sorularımız, sorgulamalarımız sonucu geçen sefer bir buçuk sene önce chat süreci durduruldu. Ama prosedür böyle işliyor. Tekrardan chat süredini Ne giriliyor, hı hı. chat dosyasını kapatmaya uğraşıyorlar, yani ruhsat aşamasına gelmeye uğraşıyorlar. Fakat dosya, geçen dosya arasında çok da büyük bir fark yok. Hı hı. Yani geçen sen toplantıdaki çekincelerimizi belirlediğimiz bölümlerin açıklama yapmak yerine bu chat şirketi, hı hı. E, chat dosyasını hazırlayan şirket sadece bizim soru sorduğumuz, onların yanlış olduğu yerleri dosyadan çıkarmakla yetinmiş. Hmm. Yani geçen dosyaya göre daha zayıf bir dosya. Yanıt vermemiş soruları mı ortadan kaldırmışlar? Soruları evet dosyadan çıkarmış. Yani biz böyle yani. olmaz demişiz. Mesela madem mühendisi arkadaşımız demiş Yaratıcı. ki siz burada bir şev açısından bahsediyorsunuz. Bu şev açısı olmaz. Mümkün değil. Bu bu şevler çöker. Hı hı. Şevden bahsetmemeyi tercih etmiş. <gülüyor> biz sizin ikazınızla veya işte onu da söylemesine gerek yok. Şev, şev açılarını değiştirdik diyeceğine hı hı. tamam şevden bahsetmeyelim. Olsun bizimle Ben yani dediğim gibi sanki üniversite birinci sınıfta işte şeyin çevre mühendisliği, çocuk hazırlamış gibi bir dosyaya karşı karşıyayız. Evet, ben Karadeniz'de yapılan bir projenin chat dosyasında Akdeniz'in bitki örtüsü ve ağaçlarını, Akdeniz'inkinde yapılanında Karadeniz bitki örtüsü yani, ağaçlarını görmüştüm. yapıştır, kopyalı var. yapıştır, chat dosyaları. Karşımızdaki chatler bu ama kanunen bu dosya. Bir dosyaya bunun üzerine uğraşıyoruz. Bunun üzerine bu toplantı olsun diye İşte 10 gündür birçok insan emek veriyor. Sağolsun basın ilgi gösterdi. Hem ulusal basın hem yerel basın hem olsun siz son herhalde <gülüyor> e, duyuru buradan olacak. Burada şu anda 6 kişiyiz. <gülüyor> e, toplantıyı katılmayı bekleyen yanımızda bir çevre mühendisi arkadaşımız var. <gülüyor> Toplantıya gireceğiz. E, bir avukat arkadaşımız var. 2 e, tane... Doğuştan köylü, iki tane de bizim gibi şehirden göçen, benim gibi şehirden göçen, on senedir kırsalda yaşayan köylü olarak halkı temsilen katılacağız. Güzel bir birliktelik bu toplantı için. Ee, bu arada kampanyayı da duyuralım buradan hemen. Ee, kaz Dağları'nın altı üstü altından değerlidir ee, ve kısacık altın madenine hayır hashtagleriyle bütün sosyal medyadan e, bu kampanyayla ilgili gelişmeleri takip edebilir. dinleyicilerimiz. Ee, bir şey daha sormak istiyorum. Bu altın madeni projesi hangi şirkete ait? Onu konuştuk ama yani bunları da söylemek lazım açık açık. Altın Biz... madeni projesi Purmice Gold adında Purmice Altın adında bir şirkete ait. Yerli madeni. yabancı? Görüntüde yerli gözüküyor fakat bu şirketin Türkiye'de herhangi bir açılmış sahası yok. Hı -hı. Bir faaliyeti yok. Dolayısıyla e ...şağıt üstü bir şirket gibi gözüken bir şirket biz ya. Evet. Yani bu bir tane... ...emin önünde bir ofisleri olan bir şirket. Hı hı. İstanbul'da bir şunu, şunu da hatırlatmakta fayda var. Ee, bizim dinleyicilerimiz... E, ...açısından da... E, ...altını çizmekte fayda var. Madenler... E, Yok ediyor ve e, sadece birkaç tane insanı zenginleştiren bir takım faaliyetler ama bunun karşılığında bir sürü canlıyı ve insanı da mağdur eden faaliyetler. Türkiye'de bunun örneklerini de daha önce gördük. Bunun hiçbir şekilde e, insanlara bir faydası olmuyor. Evet. Evet. Peki, e, bundan sonrası için e, planlar nelerdir, neler konuşuluyor köylüler arasında, bu konu nereye kadar gidecek? Ülkeler, köylüler, e, köylüler biz bu yaptırmayacağız diyor, ne pahasına olursa olsun e, yaptırmayacağız. Yani istemiyoruz diyorlar, gereken mücadeleyi yapacağız diyorlar. E, biz de e, Şimşikaz dağlarındaki tek maden sahası bu değil ve sorun bu değil Aynı e, şu anda daha aynı durumda birçok saha var, birçok mücadele var. Özellikle Bayramiç, Çam bölgesinde çok daha kalabalık. Hı -hı. Ayvacık'ta şu anda bir tek bu var. Bizim derdimiz Kaz Dağı'na altın madeni işletmesi sokmamak. Çünkü 80'e yakın altın madeni ruhsatı var. Hı -hı. Eğer Bergama gibi bir tesis kurulursa Kaz Dağı bölgesine, Çanakkale'ye, Çan'a bu yakın co coğrafyaya Yavaş yavaş işte Bergama'nın Kozak Yaylası'nı yuttuğu gibi, Burhaniye'nin dağlarını yuttuğu gibi Taş eleme, e, taş Ocağı ve Eleme Tesisi adı altında bir mantar gibi e, madenler, ocaklar açılacak. Hı hı. Ve sayı çok fazla ruhsatlara baktığımız zaman aşağı yukarı Kaz her köyün veya iki köyden birinin yakınlarında ocak ruhsatı verilmiş. Bizim verdiğimiz, bu da en büyük rezervli Ocak. Kısacık, kısacığın önemi bu. Hı hı. En büyük sağ, en büyük rezerv. Ee, ee, dolayısıyla edelim. bunu açt, bunu, bunun yapılmasını istemiyoruz. Çünkü bunun yapılması ve yarın ikinci bir yatırım kararıyla buraya maden işlem, işletme tesisi, yani işte e, kimyasal işletmesi, yenilgi havuz yöntemi açıldığı zaman gaz dağını e, kaybetme. Olasılığımız çok fazla. O yüzden kısacık altın madenin önemi bu. Hı hı. E, şunu da belirtmekte fayda var. Eğer Kaz Dağları gibi bir yere sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından önemli, biyolojik çeşitlilik açısından kıymetli bir alana e, maden yaptırır ve orayı süren üre boğarsak, herhalde bu ülkede yok edilmeyecek, başka hiçbir şey kalmayacak gibi evet. yani değer evet. olarak en azından. Doğu Karadeniz'i kaybettik ama kaz kaybetmemek için elimizden gelen mücadeleyi yok. Evet, evet, diğer mücadelelerde örnek olacak. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, sadece insan ve canlı değil, aynı zamanda kültürel etkileri de olacak bir proje evet. galiba bu. Çünkü antik kentleri de etkiliyor o bölgedeki galiba. Antik kentleri etkiliyor. Daha henüz ee, kazı. Ee, kararı verilmemiş antik kentler var. Yani şu an baktığınız zaman hı. tarla gibi gözüken ama altında antik kentler var. İşte Gargoran Gar Gar Gar antik kenti bunlardan biri. Tabii hı. ki etkiliyor. Hem antik kentleri etkiliyor hem de aslında bu bölgede çok değişik bir sosyal yapı var. Hı hı. İşte hırtmenler, yörükler hı hı. şey e, mübadeleyle Yunan, bugünkü Yunanistan adalarından buraya, Ege adalarından buraya göç etmiş halk ve e, insanların oluşturduğu da bir güzellik var doğanın güzelliği dışında. Doğa zaten çok güzel Kaz Dağları'nda. Yaşam çok güzel doğal yaşam. Güzel bir birliktelik var orada evet, insan doğa. güzel bir kültürel yapı var. Maden şirketleri biliyorsunuz bu işleri yapmak için genelde bölge ve yönet sistemi uyguluyorlar. Doğru. Buradan bir köye yatırım yapıyorlar. Bir veya iki köye artık stratejik olarak belirledikleri. Onları kendi yanlarına çekiyorlar. Vaatleri Başlıyorlar... nedir hiç? <gülüyor> Vaatlerini duydunuz mu? Ne vaat ediyorlar Zaten tabii, belli. Zaten şu anda köy, taşınacak olan köy yarısı... ...altın madenini istiyor. Vaat şu, kamy size kamyon alınacak... ...uzun vadeli krediyle... ...malzemeyi siz taşıyacaksınız. İş, yani i̇ş Evet, iş ve borç. Aynı şeyi daha önce... Sizin yaşadığınız altın, yeri, sizin topraklarınızı... ...size yok ettireceğiz diyorlar. Yani evet, başka bir değil Bunun için de size para vereceğiz. Bunu para için yapacaksınız. Ama bu da yalan çünkü daha önce... ...aynı projeyi... ...bu benzeri vaadi... ...kozu altın yaptı... ...Havra'nın Tepe köyünde... ...aynısı yapıldı... ...burada zaten zarar yok... ...kimyasal işletme yapma ama da... Hı hı. ...biz normal bir kum ocağı... ...taş ocağı gibi iş yapacağız... ...dendi... Hı. ...insanlara 5 senelik borçlarla... ...kamyonlar aldırıldı... ...tırlar aldırıldı... ...6 ay sonra rezerv hı hı. dört ...4,5 yıl... ...daha insanların orada... ...kamyon alanların şeyi vardı... ...borcu vardı... ...hepsi battı... ...kamyonlar acizle satıldı... Yani o vaatler de nasıl hayata geçecek? Geçer mi? Veya bu adamlar bu sahayı alırsa bir sene sonra işletme açma kararı verirlerse bu kamyonlar ne işe yarar? Geçse bile Geçer. değer mi? Değer Bence, mi? Evet. Ve köyde yaş ortalaması elli artık köylerde. Genç nüfus kasabalarda. Hangi elli yaşından sonra insan kamyon kullanmayı öğrenecek, tır kullanmayı öğrenecek de bu tırlarla sevkiyat yapacak? Ve hı hı. böyle bir şey ister mi? Hı hı. falan filan gibi sorular e, konuşuluyor. Ama e, umut büyük çünkü genel olarak e, halk istemiyor. Biz istemiyoruz. Kimse istemiyor bu madeni. İnşallah kamuoyunun da e, dikkatini daha çok kazdağlarına odaklayabilirsek kısacık altın madenine odaklayabilirsek bu beladan kurtulacağız. Kaz ve diğer projeleri de daha güçlü olarak mücadeleye devam edecektir. diye gün Evet. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben sağladım. çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz de yakından takip etmeye çalışacağız. Çok, çok teşekkürler var. Burhan çok Bey, ee, sizden gelişmeleri de daha sonra tekrar e, dinlemek istiyorum. Herhalde ist bu bu isteriz. akşam 5 gibi idk toplantısının sonucunu açıklarlar, 45 arası ikide toplantı. Hı hı. Duyacağız ki yani beklenti şu, evet chat e, dosyası. iptal edildi, ertelendi veya onaylandı gibi bir e, haber çıkacak. İnşallah. İptal edildi olur haber. Hı hı. Umurduğumuz ee, Umarız öyle olur. Sizden güzel haberleri bekliyor olacağız. Ee, programımıza katıldığınız, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Evet, ben çok teşekkürler. Teşekkür Kaz Dağları Koruma Derneği üyesi Burhan Altan'la konuştuk. Kaz Dağları'ndaki... Verilmekte olan mücadeleyle alakalı son gelişmeleri aktardı bize. Biz de önümüzdeki günlerde takipini yapmaya devam edeceğiz. İklim için programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Aho!